İzal Rozantel ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzal. Günaydın Ömer. Günaydın Can Selahattin. Günaydın İzal Bey. Merhaba. Nasıl vaziyet? Ee, vaziyet iyi, harika. Bomba gibi. Evet, yani, hemen olmaz. şey yapalım. Güzel, torununla <gülüyor> başlıyorsun galiba. Anlayamadım. Torununla başlıyorsun meseleyi. Evet, evet. Yani şimdi, belki haberimiz yoktur, duymamışsın. Pek geçmedi basında. Geçtiğimiz işte hafta bu e, iki metre arası iklim değişikliği raporu yayınlandı. Ha öyle mi? E, biz duymamıştık. Bizde <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi öğreniyoruz, evet. Ya bizde biz günden çok yoğundu. <gülüyor> bizde de. <gülüyor> e, fakat gerçekten de dünyanın tek çok ülkesinde bu karikatürcular kıyameti kopardılar. Yani özellikle Amerika'da o Michael Jackson etkisi de vardı birçok insan e, öldü, o, öldü evet. Birçok insan da öldü Michael kasırgasında ve bir evet, nükleer evet, evet. bomba nükleer düşmüş bomba gibiydi. Evet. Evet. Ee, şimdi tabii e, bu bir buçuk derecelik de 2030 yılında ulaşılacakmış Sükür e, galiba. Evet. Yani e, kısacası önümüzde 12 yıl gibi bir insanlık tarihi açısından e, hayatı bir dönem varmış istediğim torunum da on yaşındaki torun e, diğerlerde gördü e, okudu yani bu de dünyayı kurtarmak için bir şeyler yapıyor musunuz bari e maçı şimdi bari karikatür çiziyorum gerçekten de bu hafta e, bu hafta gazetemdeki geçen yayınlanmak üzere bu konuda çok güzel bir karikatür hazırlamıştım keçini yaptım etkisini ee, fakat benim e, ...sarşamba günleri yayınlanıyor. Yani pazartesi ya da soluk etkin ediyorum. E, acele etmedim nasıl çizerebileye mürekkeplerim diye. Bir de baktım ki Taylandlı bir, bir asıl etkisiz karikatürcü var. Daha önce bu programda şey tutmuyoruz karikatürünü anlatmıştık. Yani, aynı tamayı işlemekle kalmadı. Neredeyse tamamen aynı içkiyi benden önce kullandı. Zaten doğadan bir şey gibi, fabrika gibi her gün e, denediğim iki karikatür çizip yayınlıyor. Şimdi mecburen ben e, çizemedim fakat bu Tayland'ı Stefan Peri'nin e, çok da güzel bir şekilde anlattı. Anlat, anlay, anlayamıyor onlara, İ, i, izah tarzında, biraz da şematik böyle yolu anlattı. O karikatürü e, anlatmak istiyorum. Lütfen. E, bu, Banski'nin geçen haftaki e, izah içinden ilham alıyor. Ha, ee, evet. Hatırlayacaksınız. Sokak açılmış Ben e, sesinizi yağlamıyorum. Şuna bakayım onun için e, tekrar açıyorum daha. Yok rica e, konusunu da Ele ala, alma fırsatımız olmamıştı. Çok iyi hatırlattın müzayedede ha, e, kendisi bir. Saadet e, oldu. Şey de e, yapmış. Hatırlayacaksınız bu müzayedede tam böyle 1 milyon 400 bin dolara satılmış e, eseri işte satın satıyorum satın falan derken hemen o anda e, bir mekanizmayla eser kendini imha etmeye başladı. Son anda işte yarısındayken falan durdurdular. Şuradır yani, denen e, yani şeritler halinde eseri mahvetmiş balona giden kızın evet, hikayesi. Evet. Fakat tabii eser şimdi daha e, bir değer kazandı. Tabi tabi. Şey. <gülüyor> i̇ki, i̇ki katına şimdi, çıkmıştır. Evet, evet, evet. E, şimdi e, Stefan Peneide bu e, çerçeveyi e, gösteriyor. Fakat e, o balonlu kız vardı, eserde. Evet. Hani kırmızı balonlu, kaç balonlu hatta bir kız var. O kız yok. Onun yerine dünyamız var. Hmm. E, ve hemen çerçevenin yanında bu defa Bankski, biliyorsunuz yüzünü hiç göstermek kim olduğu belli değildir falan falan ama. Burada e, Banski yerine bir adam var, bir devasa bir adam. Elinde de kumandayı tutuyor, taslam kumandayı. Evet. E, bu adamın kafası, e, saçları zaten böyle fabrika bocalarından oluşmuş. Tepesinden dumanlar, e, kara kara dumanlar çıkıyor. E, ağzından, dili de böyle dili gibi falan böyle. Korkunç bir adam, kocaman. E, vücuduna da cooperation, yani... Şirketler diye yazmış e, sanatçı. İşte bu adam elinde bir zincir tutuyor. Zincirin yüzündeki halka kendisinden daha küçük bir adamın boynunda. O koca adam küçük adamın ayağına da e, basıyor. Basarken canı yanıyor e, küçük adamın. Fakat e, adam hala çene yapıyor. Blablabla bla bla diye çene yapmaktan geri kalmıyor. Bir yandan da terliyor. E, küçük adamın gövdesinde ise Politikacılar yazıyor. Hmm. Yani şirketler politikacıların, e, politikacıların zincirlenmiş boyunlarından hayatlarında basıyorlar. E, politikacılar laf diye laf üretiyorlar. Gelmekten geliyor, gelmek zorunda kalıyor. Diyelim. Evet. E, politikacılar her an sahada da daha küçük bir e, karakter var. Daha doğrusu bu bir çocuk. Benim torun mu acaba? <gülüyor> e, o da o da sendi ama. Onun kafası biraz e, karışmış Elinde tuttuğu bir akıllı telefon var Ona odaklanmış anne, Telefona bakıyor Anlaşılan bir şeylerin farkında ama Aklını çelen başka bir şeyler de var e, Sefam Pörek bunu bu şekilde e, Şematik dediğim gibi Anlatmış e, Yalnız bir şekilde anlatıyor Fakat ben e, tabii kafamı kocalayan başka bir şey var Belki siz cevap verirsiniz Soruları seliyorsunuz zaten sormayı ee, ben de sorayım ee, o politikasının zincirini elinde tutan o kocaman adamın zinciri kimin elinde acaba yani bu hmm. kim yönetiyor çünkü e, bu sorunun cevabı sanırım pek çok şeyi de çözebiliyor bugün o dev şirketleri yönetiş kodlarında oturan o CEO'lar e, hepsinin gelecekleri de pamuk bağlı yani hep rakamlar konuşuyor bilançolar konuşuyor kâr azaldıkça Kilo düştük şey suya gidiyor. Borsada değer yitiriyor falan filan. Ee, bir kısa döngü var gibi geliyor bana. Ee, Bunun cevabını istersen kısacık daha sonra ayrıntılı bir konferansta da konuşmak üzere bırakalım ama ben kısa bir şey vereyim. <gülüyor> e, büyük şirketlerin e, dünyayı yakmakla meşgul olan şirketlerin e, torun, çocukları, torunları ve gelecek kuşakları umurlarında bile değil. Onlar için bir tek şeyin geçerli şeyi var. Sorumlulukları tek hisse senetlerinin yani hissedarların toplantısında azami karı elde etmek mangır yani. Onun dışında bir şeyleri yok. Yani bu bu konuda işçilerine hisse dağıtmayı yani pardon ucuz üretim yapmayı ucuza araba satmayı söyleyen T, T model Ford'u ilk üretime soktuktan sonra Henry Ford hisse senedi e, toplantısında e, yargılandı ve mahkum oldu. Maksimum kardan başka bir şey düşünüyorsun diye Ford fabrikasının Ford şirketinin hissedarları tarafından. Dolayısıyla onun elini tutan başka kimse yok. Sistem var. Bence. Sistem var. Dediğim gibi kol, kol kanal <gülüyor> Neyse peki zaman biz ikinci karikatüre geçelim. Ee, orada e, o da böyle fantastik ve daha bir karikatür aslında. Bunu da Avrupa'da bir karikatürci Hollanda'dan e, T.C.E.R. Royals. Evet. Şimdi. Ee, bu karikatürde okyanustan bir kesip görüyoruz. Suyun altı ve üstü hani buzdağın e, üstü altı gibi. E, ...suyun altındaki görüden, görüntüden başlayalım... ...kocaman bir iskelet var... E, ...homo sapiens yakında bir standıın üstüne oturuyor... E, ...o Zodin'in meşhur e, düşünen adam pozisyonunda... E, ...ve elinde de yüzecek yani... ...acil yazan diplim raporu var ve... ...adam iskelet olmuş artık hala düşünüyor... ...rapor da zaten parçalanmaya başlamış... ...kenarından gidiyor böyle... ...suyun içinde e, yok oluyor eriyor... Evet. Suyun yüzeyinde ise manzara müthiş, muazzam, çok güzel bir manzara var. İskiletimizin kafasının tepesi suyun yüzeyinde tropiktir. Adaya dönüşmüş. Yani üzerinde palmiye, palmiyeler falan var. Zaman da din basını. Ee, karikatürün altında e, karikatürü Alain Pladion Le Monde e, bir soru yerleştirmiş. Sonun başlangıcı mı? Diyor. <gülüyor> Karikatürde çok ünlü bir e, soru sanki. Evet. Torununu onu da göstereceksin tabii. Değil mi? Efendim? Torununa onu da göstereceksin. Bu karikatür. Tabi tabi. Torunuma bir sürü. O kadar çok karikatür var ki. <gülüyor> aslında e, bunlardan e, yani özellikle de geçen hafta yayınlanan karikatürlerden başlı başına bir kitap bile olur. Bir evet, evet. oldu yani. Çok sayıda karikatür var. E, i̇klimi ara vereceksek e, geçen hafta yine dünya karikatürlerinde bildirtileri. E, meşgul eden konuların başında e, ikinci sırada hatta ee, bizim seçilmelerinden de önce e, bu Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki bu Suudi Arabistan Konsolosu'na gelipten sonra kaybolması meselesi vardı. E, bu konuda da çok karikatür çizildi. E, ben bu karikatürü e, New York Times için e, İsviçre'nin e, karikatürcü Patrick Şabat'ın e, çizdiği e, karikatürü yine Torunumu düşünerek aldım çünkü e, bu karikatürde e, kralı görüyoruz. Kral Selman bir e, Abdülaziz e, mutlu çocuklara bir soru sormuş. E, herhalde benden ne istiyorsunuz falan gibisinden bir soru. Soldan sağa doğru cevaplar geliyor. Önce bir kız öğrenci e, araba kullanmak istiyorum diyor. Hemen yanında e, Batman tişörtü giymiş bir oğlan. Ben Amerikan filmleri istiyorum diyor. Üçüncü öğrenciyi ise göremiyoruz. Çünkü onun altında bir çukur açılmış. Aynen çizgi romanlarda oldu gibi. Hop bir aşağı inmiş. Fakat sesi hala aşağılardan yankılanıyor. Nasıl sesi olmak istiyorum diyecek herhalde. Fakat diyemiyor. O da ha. yok olup gidiyor. Evet. Ee, bu da bir durum tespiti. Arka planda da Suudi Arabistan yazan bir pankart ve Bayrak Bak. gibi ve meşhur kılıcı var. O kılıç evet. artık... Evet. Şimdi modern haller aldı ve söylendiğine göre Türk yetkililerine adı açıklanmayan kılıç yerine kemik testereleri getirilmiş konsoslu. Evet. Yorum, yorum yapamayacağım. Evet. Testere evet. evet. evet. kaçinci bölümü daha doğrusu testere filmi bazenimdi. Evet. Artık o, o filmlerden o, o, o. zaten. <gülüyor> bayramda kılıç olan bir şeyden bahsediyoruz ülkeden bahsediyoruz Hı -hı. aynı zamanda da unutmayalım evet, evet. Şimdi testi ee, son karikatür evet. E, yalnızca bizden ülkemize dönmek durumundayız bir evet. çünkü e, bu karikatür yani sadece ülkemizde gündemi oluşturdu çok fazla e, konuşuldu e, yurt dışında bu konuda çizilmiş bir karikatüre rastlamadım e, Rahip Bronson sağol olsun işte Bronson gitti karikatürleri bize kaldı Ben ee, bence konuyu en yeni bekleyen karikatürlerden bir tanesiydi Cumhuriyet Kastresi'nde yayınlanan Zafer Kılıç'ın süzünü e, ee, Rahit Fronson'u günah dinleme e, seansında görüyoruz günah zaten karikatürün hı. üstünde Rahit Fronson günah çıkarma seansına başladı diye yazmış evet. e, günah çıkarma kulübesinin ardında 3 bölge var önde Rahit Fronson oturuyor ellerini kavuşturmuş e, günah çıkartan kişilerin e, işte tanesi en soldaki ben öyle dememiştim diyor. İkincisi o da bir e, dizi tanık herhalde. Ancak ifadem yanlıştır diyor. Üçüncü bölgenin bir kurkudu biraz daha tanıdık. E, o da işte karar e, bağlantısı var derken yargı karar verir demek istemişim diyerek bu haftaki işte karikatür serdiğimize son mesleği koyuyor diyeceğim. Evet, İzel çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Dünya turunu ben tamamladık. Görüşmek ya. üzere selamla. İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri.